Üniversitedeki nur şakitlerinin nur hakikatının fen dairesinde fevkalade kıymetini takdir ettiklerine bir numunedir. Bismillahi sübhane ve min şeyin illa yüsbihu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve ebeden daima. Şu kainat semasının grubu olmayan manevi güneşi olan Kur'an-ı Kerim, şu mevcudat kitabı kebirinin ayatı ı tekviniyesini okutturmak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 Tam manasıyla insaniyete hizmet gibi en ülbi vazifeyi temsil etmesidir. Altıncısı, Risale-i Nur, kuvvetli ve kutsi ve imani bir tefekkür semeresi olup, bütün mevcudatın lisanı hal ve kal suretinde tercümanlığını yapar. Aynı zamanda iman hakikatlarını ilmel yakîn ve aynel yakîn ve hakkal yakîn derecelerinde inkişaf ettirir. Yedincisi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 ve kudret ona vücudu hissi giydirmiştir. Bir seyyâle latifeyi o cevhere sadef etmiştir. Ve hâkeza binler ve cizeler var. Elbâkî hu -el üniversite nurcuları namına, duanıza çok muhtaç, Mustafa Ramazanoğlu. Halil İbrahim'in manzumesidir. Bismihi Subhan'e. Ve immî şey'in illâ yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu ebeden dâime. Zerremizi fartı şefkatinle şems-i envarına düşürdün. Cehlimizle enaniyetimizi diyar-ı irfanına düşürdün. Maden-i nuhasımızı pota fırkana düşürdün. Hayfa ki o potada zünnâr-ı inkârımızı düşürdün. Saray-ı kâbî erip tuğl emelimizi düşürdün. Makamı nuru tevhide varıp habı hayalimizi düşürdün. Haremgah-ı ilahîde Süveydâ hücresine yükümüzü düşürdün. Hey'eti suretinin derunundaki manaya gönlümüzü düşürdün. Ta ezel sabahında vahdet namesini işittin. leylâ zaman Kays ile bir demde görüştün. Dost ikliminin lalesinin bağlarına eriştin vahdet-i sâkî sekahum sekâhum düşürdün. Olmasaydın ey Risale-i Nur bize sen armağan, çahı masiva mâsiva nefs-i bel ederdi bizi heman. Dalaletten geçemez, küfür benliğinde kalırdık üryan. Hamdenlillah katremizi bahr envarına düşürdün. Sendeki esrâr-ı hak, sevfeteranîyi söylesem. Gülvechindeki lahut benini şerhu beyan eylesem Nur-u Huda mü'mine Heda dalalete seyf-i hem tamı desem Zülfikar ve asay Musa ile münkirleri girdaba düşürdün Aşinayi i bezmi haktır risale-i nur talebeleri Nur-u Yazdan feizi Kur'an'dır cümlesinin rehberi Bu aciz natuvan onların bir hakir kemteri Halil İbrahim'e haki deri ali aba tam düşürdün. Elbaki velbaki duanıza çok muhtaç günahkar kardeşiniz haki deri ali aba